Kur'an ve sünnetin canda örneği, sahabe-i kiram, emre acar. Tarihte bir toplumdan bahsedilir. Siretleri dinleyenlere ve okuyanlara ders veren bir millet anlatılır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları, ashabım, sahabem diye isimlendirmiştir. Onlar, milleti İbrahim'in varisleri ve tabileridir. Mümin bir şekilde, Resulullah ve vesselam ile karşılaşmış, bu inanç üzerine ölmüşlerdir. Allah'a olan imanlarındaki sıdkları, itikatlarında samimi oluşları, salih amelleri ve ahlaklarındaki hasenatları, bütün gözleri onların üzerine çekmişti. Haritada az olmalarına rağmen İslam için mücadeleleri o günün süper güçlerini ve 1400 sene sonraki süper devletleri tedirgin etmiş kalplerine korku salmıştı. Kur'an ve sünnetin canlı örneği olarak herkes onlara bakıyor, onları zikrediyordu. Onlar tarihte peygamber mührüyle en hayırlı nesil olarak mühürlendiler. Bütün alem onları hayırları ile tanıdı ve tanıttı. Yaptıkları hayırlar onları peygamberin hadislerinde yer alma şerefine ulaştırdı. İnsanların en hayırlısı benim dönemimde yaşayanlardır. Sonra onlardan sonra gelenler, sonra onlardan sonra gelenlerdir. Onlar peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı en güzel şekilde tanıyan yiğitlerdir. Bütün ibadetlerini Allah sübhanehu ve ta'ala için yaptılar ve insanları buna davet ettiler. Allah'ın rızasını elde etmeyi bildikleri için bu dünyada onun rızasını kazandılar. Onlardan olmak isteyen tabiinler için Allah, onların yolunu göstermiş ve büyük kurtuluşlardan saymıştır. İleriye geçen muhacir ve ensar ile onlara güzellikle uyanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da ondan hoşnut olmuşlardır. Bunlar için orada ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler hazırlanmıştır. İşte bu en büyük kurtuluştur. Tevbe Suresi 100 onlar peygamberin yanında yetişmiş muacir ve ensardırlar. Kur'an'ın nüzul sebeplerine ve sünnetin söyleniş nedenlerine şahit olmuşlardır. İnsanların felaha ermesi için kendilerine tabi olmak zorunda olduğu dinde Kur'an ve sünnetten sonra doğruluğun ölçüsüdürler. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunların hepsi cehenneme gidecek bir tane fırka cennete gidecektir. Sahabeler, cennete gidecek olan fırka hangisidir ya Resulallah diye sordu. Peygamberimiz, benim ve sahabemin yolu üzerine olanlardır buyurdu. Onlar, şeref çatısı altında doğan, cihadın gölgesinde yetişenlerdir. Alınları yaratıcıdan başkasının önünde eğilmemiş, kainatı yaratandan başkasına kulluk etmemiştir. Onlar, Amaçların en yücesi peşinde koşan, Allah rızası yolunda öne geçenlerdir. Dünya metaı ve nefsane arzuları onları değiştiremedi. Gün geçtikçe ahiretteki durumları için endişelenirler ve amellerini artırırlardı. Onlar kendilerini ticaretinde, alışverişinde Allah'ı anmaktan, namazdan, zekatı vermekten alıkoymadığı yiğitlerdir. Onlar, kalplerin ve gözlerin dehşetten döneceği bir günden korkarlar. Nur Suresi 37 Onlar, peygamberden sonra İslam dinini gelecek nesillere aktarmak için Allah tarafından seçilmiş öncü nesillerdir. Her türlü zorla ve baskıya rağmen Kur'an ve sünneti yaşayan ve kendisinden sonrakilere tebliğ edenlerdir. Onlar gibileri olmasaydı, dinimiz İslamı nasıl öğrenip amel edebilirdik ki? İbn Mesud radıyallahu an şu sözünde asabın konumunu ne güzel ifade etmiştir. Allah kullarının kalplerine bakmış, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem kalbini onların arasında en hayırlısı bularak kendisi için seçmiş ve onu risalesini insanlara ulaştırmak için göndermiştir. Muhammedten sallallahu aleyhi ve sellem sonra kulların kalplerine tekrar bakmış ve onun asabının kalplerini kulların kalplerinin en hayırlıları bulmuştur. Bundan dolayı onları nebisinin onun dini uğrunda savaşan yardımcıları kılmıştır. Müminlerin güzel gördükleri şey Allah katında da güzeldir. Onların kötü gördükleri şey Allah katında da kötüdür. Onlar dini ihlas ve takvayla kabul eden, ahitlerini yerine getiren salihlerdir. Söz verdiği konuları unutmamaya, onun için gerekli olan her şeyi yapmaya azami derece dikkat ederlerdi. Allah Sübhanehu ve Taala, Kur'an'ın bir kısım ayetlerinde onların doğruluklarına tanıklık etmiş, onları temize çıkarmış ve kendilerini kemal vasıflarla vasıflandırmıştır. Müminler arasında Allah'a verdikleri sözde iştenlikle sebat gösteren nice yiğitler vardır. Onlardan kimisi adağını yerine getirdiler. Kimisi de beklemektedirler. Onlar hiçbir şeyi değiştirmemişlerdir. Ahzab 23 Onlar İslam'ın öcünü almak, mazluma yapılan zulmü ortadan kaldırmak için canlarını ortaya koyan cengaverlerdir. Cihat meydanlarında henüz şehit olmadan cennetin kokusunu alıp ölümü severmişçesine savaştılar. Allah ile en güzel alışverişi yapıp mallarını Allah yolunda çekinmeden infak ettiler. Kendilerine söylenilen emirleri ikiletmeden Allah'ı hatırlayarak yerine getirdiler. Öyle bir nesildir ki onlar 21. yüzyılda bizlere hakla batılı birbirinden ayırmada Yardımcı oldular. Her dönemde kendileri olmasa da kıssaları, yaşantıları tevhid ehline kardeşlik yaptı. Hurma ağacı misali, ümmet onlardan gıdalandı. Ne büyük şeref, ne büyük bir izzet. Onların kıssaları tevhid ehline ibretler doğurur. Onların hikayelerinde akıl sahipleri için ibretler vardır. Yusuf Suresi 111 bu neslin kıssaları, her dönemde gayesi sadece la ilahe illallah olan bir toplum yetiştirmek isteyen, tevhid ehli için örnek, zafer ve kurtuluşa ermede bir menheçtir. İslam'ın emirlerini yerine getirmede, ne ettiklerinden kaçınmada, bunları insanlara tebliğ etmede, Allah'ın rızasını kazanmada tevhid ehli için mücadele yöntemidir. Ahitlerini yerine getirmeyi bekleyen tevhid okuyucuları için bir haykırış ve hatırlatmadır. Kafirlerin sahabe hayatını tahrif edilmiş, kendi inançlarına uygun hale getirerek yaptığı dizi, çizgi film gibi animasyonları izleyen tevhid ehlinin saptırılmış gerçekleri görmesi için bir fırsattır. Hakla batılın birbirine karıştığı bu engebeli dönemde tevhid bayrağını tökezlemeden kıyamete kadar taşıma hedefleyen şehadet sevdalıları için bir tecrübedir. Vakit öldüren, istifade edilmeyen roman gibi kitapları okuyup, konuşulması yerine hem kendi yaşantısını yeşertmek, hem de ileriki nesilleri ihya etmek isteyen tevhid ehlinin okuyup paylaşabileceği Ahsenul, kıssaların en güzeli kıssadır. Müslümanlara yapılan baskılarda, Karalamalarda, başlarına gelen bela ve musibetlerde sabra, salih amellere yönlendirmek için tevhid ehlinin yapabileceği en güzel nasihattir. Evet kardeşim, peygamberin dizinin dibinde vahiy ile yetişmiş olan sahabenin vasıflarını, faziletlerini ve bize olan faydalarını bir kere de yazmakla, okumakla bitirebileceğimiz bir şey değildir. Kur'an ile amel edenlerin vasıflarını bitirmek mümkün mü ki? İleriki sayılarımızda sahabeleri ve vasıflarını tek tek ele alıp çıkardığımız, hayatımıza rehberlik yapacak notlarımızı sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Rabbim bizlere hakkı güzelliği içinde anlatmayı, fehmetmeyi ve amel etmeyi nasip ve mukadder eylesin. Bir sonraki sayımızda buluşma dileğiyle.